16. bölüm. Bir döngü aramıyorduk. Tam tersine. O esnada döngü aramak aklımıza gelen son şeydi. Tek istediğimiz Brovin'i bir hastaneye yetiştirmekti. Bir sonraki durakta trenden indik ve nerede olduğumuza bile bakmadan metro istasyonunun basamaklarını tırmandık. Lily, Milard'ın koluna girmişti. Emma Nur ve ben de kendine gelmiş olsa da güçten düşmüş olan Brovin'in Ağr adımlarla basamakları tırmanmasına, sonra da kaldırımda ayaklarını süreye süreye yürümesine yardım ettik. Artık menatındaydık. Binalar daha yüksek, sokaklar daha hareketliydi. 911'i aramak için telefonumu çıkardım. En ah sokaktan geçen insanlara yaklaşıp, ''Hastane, hastane nerede?'' diye bağırdı. Görünüşe bakılırsa bu daha etkili bir stratejiydi. Zira kibar ve ilgili bir hanım peşimize takılıp, Brovin hakkında sorular yağdırarak bize hastanenin olduğu sokağa dek eşlik etmeye koyuldu. Elbette ona bir şey anlatacak değildik. Kaldı ki peşimiz sıra acil servise dalmasını ya da isimlerimizi sormasını da istemiyorduk. Çoktan onun, doktorların ve hemşerilerin hafızalarını silmek için buraya bir yımbriyin getirmek zorunda kalacağımızı düşünmeye başlamıştım. Haliyle yaralanma meselesi yalnızca bir şakaymış gibi davrandık ve o da bir blok kadar sonra Anlaşılır bir öfkeyle çekip gitti. Hastane hemen önümüzdeydi. Bir blok kadar ötedeki binaya asıl tabelayı görebiliyordum. Fakat tam o anda pişmekte olan bir yemeğin tatlı ve iştah açıcı kokusu burun deliklerimi doldurdu. Ve adımlarım yavaşlamaya başladı. Kokuyu alıyor musunuz? Diye sordu Eno. Biberiye yağlı toz ve kaz ciğerli pate. Hiç de değil dedi Emma. Bu çoban kişi. Hızımız gittikçe azalıyordu. Bu kokuyu nerede olsa tanırım dedi Nur. Dosa, paniyel peynirli masala dosa. Siz neyden bahsediyorsunuz dedi Lili ve neden duruyorsunuz? Lili haklı, Bruvin'i bir doktora götürmeliyiz dedi Milard. Öte yandan bu şimdiye de kokusunu aldığım en hoş kokulu çok Okoyen. İlerlememiz tamamen sekteye uğramıştı. Kepenklere indirilmiş bir dükkanın önünde dikiliyorduk. Burası bir restoran olabilirdi. Fakat etrafta öyle olduğuna işaret eden bir tabela yoktu. Yalnızca üzerinde kapımız her zaman herkese açık yazan bir afiş vardı. Biliyorsunuz fena değilim dedi Brovin. Fakat şimdi siz söyleyince karnımın zil çaldığını fark ettim. Aslında pek iyi görünmüyordu. Dili sürüşüyor... Ve hala tüm ağırlığıyla bizden güç alarak ayakta duruyordu. Fakat beynimin tüm bunları fark eden kısmı pamuklara sarılıp sarmalanmış gibiydi. Kanaması var dedi Emma ve hastanede hemen şurada. Bu başını önüne eğip bluzuna baktı. O kadar da kanamam yok dedi. Oysa bluzundaki kırmızı leke gittikçe yayılıyordu. İçimde birbiriyle savaşan iki ses vardı. Bunlardan biri hemen hastaneye gidin. Senin mankafa kafa!'' diye bağırıyordu. Ama acayip bir şekilde babamınkine benzeyen diğer ses yüzünden onu güç bela duyabiliyordum. Diğer ses şekle beni ikna etmeye çalışıyordu. ''Akşam yemeği saati yaklaşıyor. Hazır buradayken New York yemeklerinin tadına baksak olmaz mı? Ayrıca neden ayaküstü bir yemek için kısacık bir mola veremiyoruz?'' Lili ve Emma dışında... Herkes benimle fikir gibiydi ama onların itirazları bile gücünü yitirmeye başlamıştı. Kapıyı iterek açtım ve herkesi içeri soktum. Burası hakikaten bir restorandı. Ekoseli masa örtüleri, sırtı parmaklıklı ahşap sandalyeleri ve bir duvarın önündeki içecek çeşmesiyle küçük ve eski bir yerdi. Tezgahın arkasında önlüklü ve kağıt şapkalı bir garson dikiliyordu. E sanki sabahtan beri yolumuzu gözlüyormuş gibi gülümsüyorduk. İçeride bizden başka kimse yoktu. Siz çocuklar acıkmışa benziyorsunuz dedi. Topuklarının üzerine sıçrayarak. Ah hem de nasıl dedi Brovin. Garson Brovin'in bluzundaki kanı fark etmemiş gibiydi. Aslında açlıktan ölüyor gibisiniz. Evet dedi Eno. Bir nebze robotlarınkini andıran bir sesle. Açlıktan ölüyoruz. Burası ne tür bir restoran diye sordu Nur. Bir an için paniyer kokusu aldım sandım da. Ah her şey var dedi Burns, Elini hafifçe havada sallayarak. Dileyebileceğiniz her şey. Adını söylemiş miydi? Söylemediyse nereden biliyordum? Beynim pelteye dönmüş gibiydi. Yaptığımızın iyi bir fikir olup olmadığını sorgulayan ses iyiden iyiye gücünü yitirerek fısıltıya dönüşmüştü. Lilin'in itirazları da kesilmişti. Söylediğini duyduğum son şey, ''Eğer siz çocuklar burada kalmak istiyorsanız kalabilirsiniz. Ama ben arkadaşınızı hastaneye götürüyorum.'' Idi. Fakat Brovin'i dirseğinden tutup dışarı sürüklemeye dair çabaları pek o kadar etkili olmamıştı. Brovin'i gitmek istemediği hiçbir yere sürükleyerek götüremezdiniz. ''Paramız yok.'' dedim. Ve nakit paramızı arabanın bagajında bıraktığımı fark ettiğim an... İçimi bürüyen hüsran öylesine büyüktü ki aniden kendimi yastaymışım gibi hissettim. Neyse ki bugüne özel bir promosyonumuz var dedi Burnes. Her şey bizden. Gerçekten mi dedi Brovin? Aynen öyle. Sizin paranız burada geçmez. Tezgahın etrafında doluşup yere sabitlenmiş plastik taburelere dizildik. Menü yoktu. Tek yapmamız gereken Burnes'e ne istediğimizi söylemekti. O da bağırarak siparişlerimizi arka tarafta olduğundan göremediğimiz ahçıya iletti. Takdile şayan dereceli kısa bir süre sonra bir zil çaldı. Ve kadın tabaklar dolusu yemeği masamıza taşımaya başladı. Milard için şarapta pişmiş horoz. Nur için paniyer peynirli masada lodosa ve mangolu içecek. Emma için naneli sosta süslenmiş fırında kuzu budu. Benim için duble çiz burger patates kızartması ve çilekli frappe. Brovin için üzerine ıstakoz resmi olan bir önlük ve kabuk kırıcı ile birlikte koca bir ıstakoz. Lili için dumanı tüten, üzerine yumurta kırılmış, koro usulü bir bibim hap. Bu herhangi bir restoranda göremeyeceğim kadar kapsamlı bir menüydü. Bilhassa mutfağında yalnızca tek bir kişinin çalıştığı yağlı, eski bir restoran için. Fakat beynimin tüm bunlara karşı çıkan yanı bir hayli sessizleşmişti. Onu yeme. Burayı terk etmelisin. Bu kötü bir fikir. Çok geç olmadan. Dur. Duble çiz burgerimi ya da patates kızartmamı yediğimi veya çilekli freppemi içtiğimi hatırlamıyorum. Fakat hatırladığım bir sonraki şey frappe bardağının tamamen boş olduğu ve tabağında da yalnızca birkaç yağlı kırıntının kaldığıydı. Üstelik kafam ağırlaşmıştı. Fena halde ağırlaşmıştı. Ah tatlım dedi Burnes bir elini göğsüne koyarak koşar adımlarla tezgahın ardından çıktı. Dayak yemiş gibi görünüyorsun. Aynen öyle hissediyordum. Hakikaten öyle hissediyordum. Çok, çok, çok yorgunum dediğini duydum Emma'nın. Ve arkadaşlarım sanki sözleşmiş gibi onunla hemfikir olduklarını mırıldandılar. Neden üst kata çık biraz uyumuyorsunuz? Gitmemiz gerek dedi Nur. Oturduğu taburadan kalkmaya çabalıyordu. Fakat bir türlü gerekli ilmeği kazanamıyor gibi görünüyordu. Oysa bence hiç de gitmeniz gerekmiyor. Jacob diye fısaladı Emma kulağıma. Sesi sarhoş gibi çıkıyordu. Gitmemiz gerek. Biliyorum. Her nasılsa hipnotizli olmuştuk. Bunu biliyordum. Deniz kızı düşler diyarındaki tuhafların bize yapmaya çalıştıkları da bunun gibi bir şeydi. Fakat bu defa Zoka'yı yutmuştuk. Üst katta sizin için hazırlanmış yatakların olduğu odalarımız var. Şuradan çıkacaksınız. Hazır kadın yukarı çıkmaktan bahsetmişken ayağa kalkmaya gücüm olduğunu fark ettim. Hatta hepimiz ayaktaydık. Ve Burnis bizi kırmızı beyaz şeritler halinde boyanmış garip bir koridordan ibaret olan çıkışa doğru itekliyorduk. Bizi iteklemesine izin verdik. Koridor biz ona yaklaştıkça uzuyor gibiydi. Boğuşma sesleri duydum ve o yana döndüğümde Burnes'in koluyla Lili'nin geçmesine mani olduğunu gördüm. Hey dedim hayal meyal. Ona iyi davran. Lili konuşuyordu. Dudaklarının hareket ettiğini, harcadığı çaba yüzünden gırtlağının kasılıp gevşediğini görebiliyordum. Ama sesi kulaklarıma ulaşmıyordu ya da ulaşamıyordu. Kısa süre sonra döneceğiz Lil. Bizi burada bekledi Nur. Eğer koridora girmesine izin verilseydi bile Lil'e bize katılamayacaktı. Zira koridoru henüz yaralamıştık ki kafamın içinde ani bir basınç değişimi hissettim. İçim boşaldı ve döngü Üf! diye bizi içine aldı. Lil artık arkamızda değildi ve ilerideki kırmızı beyaz çizgili duvarın artık bir bitiş noktası vardı. Bir merdiven. Hemen üst katta diye yankılandı Bernice'in sesi. Oysa artık görünürde değildi. Kendimizi ağır ağır yukarı çıkmaya zorladık. Her defasında ancak tek bir basamak çıkabiliyorduk. Ve sahamına vardığımız esnada içimdeki son irade kırıntısının da yok olduğunu hissettim. Bizi ayartan hangi deniz kızının şarkısıysa artık onun merhametine kalmıştık. Ve görmüşe bakılırsa şimdilik tek yapabildiğimiz boynu eğmekti. Sağınlıklar ellerini ve dizlerinin üstüne çökmüş vaziyette kendilerini döşeme tahtalarını santim santim ve detaylı bir şekilde incelemeye kaptırmış gibi görünen iki küçük kızla karşılaştık. Koridora girdiğimizde meşgalelerinden kafalarını kaldırıp bize baktılar. Buralarda bir bebek gördünüz mü diye sordu daha büyükçe olan kız. gibi bebeklerinden birini kaybetti de. Bir espri yapar gibiydi ama yüzünde gülümsemeden eser yoktu. Ne yazık ki, dedi Nur. Biz bir uyku siparişi vermiştik, dedi Milard. Sese aklı karışmış gibi çıkıyordu. Buradan dedi daha büyükçe olan kız, başıyla arkasındaki kapıyı işaret ederek. Onların yanından geçtik. Kaç, diye fısıldadığını duyduğumu sandım birinin. Hala koşabiliyorken kaç. Ama onlara bakmak için arkama döndüğümde, İkisi de araştırmalarına geri dönmüş yere bakıyordu. Kendimi bir rüyanın içinde hareket ediyor gibi hissediyordum. Kapının diğer tarafında küçük, derli toplu bir mutfak vardı. Küçük bir oğlan masada oturuyor, papyonlu bir adam ise çocuğun başına dikiliyordu. Masanın üzerinde sanki adam çocuğu bir çeşit imtihandan geçiriyormuş gibi çeşit çeşit yapbozlar ve üst üste estiflenmiş küplerden oluşan Küçük bir kule vardı. İçeri girdiğimizi duyduğu zaman adam kolunu kaldırdı ve bitişikteki odayı işaret etti. Buradan. Bize bakmaya tenezzül bile etmemişti. Dikkati tamamen oğlanın üzerindeydi. Sanguis bemumus dedi. Korpus edimus. Mater semper serta est diye yanıtladı oğlan. Öylece boşluğa bakarken mater semper serta est. Anne her zaman bellidir diye tercüme etti Milard. Öğretmen doğrulup duvara vurdu. Burada sesinizi yükseltmeyin diye bağırdı. Ama bağırdığı biz değildik. Odadan çıkıp sonrakine gidene dek adamı o kadar sinirlendiren şeyin ne olduğunu anlamamıştım. Derken birinin şarkı söylediğini duydum. Sarhoşlarınki dandıran ahensiz bir ses. İyi ki doğdun Frankie. ''Mutlu yıllar sana'' diye inledi. Ayaklarım daha hızlı hareket etmiyordu. Ama eğer izin verselerdi oradan koşarak kaçardım. Şarkıyı söyleyen kişi palyaço makyajlı ve kemik rengi peruklu bir adamdı. Biri çekyatın üzerinde oturmuş, küçük bir kokteyl masasına yanaşmış ve kendini elindeki şişeden bir içki dolduruyordu. Orada sıkışık kalmış gibi görünüyordu. Elindeki bardaktan bir yudum alıyor, sonra şişeden bardağına biraz daha içki dolduruyor, biraz şarkı söylüyor, sonra tekrar içkisini yudumluyordu. Bizi görünce kadehini kaldırdı ve ''Çin çin, nice yıllara Franki dedi. ''Nice yıllara'' dedim istemsizce. Palaça o halde bardağı havada ve ağzı açık vaziyette dona kaldı ve gırtlağının arka tarafından Kelime olduğu güç bela anlaşılır bir ses yükseldi. Bırak da uyuyayım. Tiz bir ses, buraya gelin diye seslendi bir sonraki odadan. Hep birlikte aneta sürü halinde oyuncak bebeklerle dolu bir yatak odasına girdik. Her yer tıka basa onlarla doluydu. Döşemeler, duvardaki raflar, köşedeki büyük koltuk ve demir yaylı karyola. Oyuncak bebeklerle dolup taşıyordu. Sayıları o kadar çoktu ki ikinci kez konuşana dek yatakta oturan, boğazına kadar küçük porselen suratlar denizine gömülmüş olan kızı fark etmedim. ''O durun!'' diye buyurdu ve aniden çevresindeki bebekleri fırlatmaya başladı. İstemsizce yere oturduk. Brovin'in inlediğini duydum. Acısı gittikçe kötüleşiyor olmalıydı. ''Gürültü yapabileceğinizi söylemedim'' dedi kız. Üzerine pamuklu bir gecelik, ve 1970'li ya da 1980'li yıllardan kalmışa benzeyen sarı renkli fitilli kadife bir pantolon vardı. Ve konuştuğu zaman üst dudağı küçümseyici bir tavırla kıvrılıyordu. Evet siz kimsiniz? Dilimin çözüldüğünü hissettim ve cevap verecek oldum. Benim adım Jacob ve Floride'deki bir kasabadan geliyorum. Sıkıcı sıkıcı sıkıcı diye bağırdı. Parmağıyla evmayı işaret etti. Sen, Emma elektrik çarpmış gibi tepeden tırnağı titredikten sonra konuşmaya başladı. Benim adım Emma Bloom. Cornwall'da doğdum ve rüştümü gallerdeki bir döngüde kazandım. Ardından, sıkıcı diye haykırdı kız ve Enoh şart etti. Ben Enoh okanır dedi ve ortak bir noktamız var. Kız meraklanmış göründü. Eno konuşurken, Kız oyuncak bebeklerin arasında yattığı yataktan kalktı ve Eno'ya doğru yürüdü. Canlı şeylerin kalplerini kullanarak ölü şeyleri hareket ettirebiliyorum dedi Eno. Tabii önce onları söküp almam gerekiyor ama... Kız parmaklarını şaklattı ve Eno'nun ağzı zınık diye kapandı. Yakışıklısın dedi kız. işaret parmağının ucuyla Eno'nun çene çizgisini takip ederken. Fakat konuşmaya başladığında yakışıklılığım bile beş para etmiyor. Kız parmağıyla Eno'nun burnunun ucuna bastırdı. Bibi. Daha sonra sana geleceğim. Ardından Brovin'e döndü. Sen. Benim adım Brovin Bruntley ve Haydi güçlüyüm. Erkek kardeşim Victor da sıkıcı diye bağırdı kız. Kaka. Bize doğru telaşla koşturan ayak sesleri duydum. Papyonlu öğretmen kapıda belirdi. Evet. Oyuncak bebeklerden başka istemiyorum kaka. Şunlara bir baksana. Sence bunlarla monopol oynamak eğlenceli olur mu? Olur mu? Şey, hayır. Aynen öyle. Olmaz. Bir oyuncak bebek yığının tekmelemesiyle etrafa bebekler uçuştu. Aslına bakarsan şundan hoşlandım. En o işaret etti. Ama geri kalanı berbat ve sıkıcı. Çok üzgünüm Frankie. Sence onlarla ne yapmalıyız Kaka? Bize dönüp kendi kendine kısaca açıklamaya koyuldu. Aslında onun gerçek adı Kaka değil. Ona böyle sesleniyorum. Çünkü herkese istediğin ismi verebilirim. Kaka, belki de onları yemeliyiz diyerek fikrini söyledi. Frank'in tiksintiyle dudağını büktü. Hep onları yemek istiyorsun. Bu garip bir davranış Kaka. Ayrıca geçen sefer midem çok ağrıdı. Ya da onları satabiliriz. Onları satmak mı? Kim? Kime? dedi öğretmen. Fakat der demez Biti benzi atmış vaziyette elini ağzına bastırdı. Kız aniden öfkeden köpürdü. İşaret parmağını adama doğrulttu ve ardından aşağı doğru görünmez bir çizgi çekti. Öğretmen sanki iplerinden çekilmiş gibi dizlerinin üstüne çöktü. Sen bana Hiçbir şey söyleyemezsin. Evet Frankie, evet efendim. Adamın sesi titriyordu. Mater semper serte est. Aynen öyle, bu çok doğru. Birbiri ardına sıralanmış birkaç oyuncak bebek odanın öteki tarafından adama doğru uygun adım ilerliyordu. Her zaman çok itaatkar olduğundan kaka, onlara bacaklarından yalnızca birini çiğneteceğim. Öğretmen aynı cümleyi. Mater semper serta est, mater semper serta est diye tekrar tekrar ve gittikçe hızlanarak yinelemeye başladı. Ta ki dili dolanıp kelimeler birbirine karışana dek. Oyuncak bebekler kollarını uzatıp porselen dişlerini birbirine vura vura adamın etrafına üşüştü. Adam hıçkırı hıçkırı ağlıyor olsa da onlara direnmedi. Kendinden geçer gibi olduğunda da kız kollarını iki yana açıp ellerini çırptı. Ve çıkan ses oyuncak bebeklerin gevşeyerek yere serilmesine neden oldu. Ah kaka çok komiksin. Adam kendini toparladı. Yüzünü sildi ve sendeleyerek de olsa ayağa kalktı. Nerede kalmıştım? <gülüyor> Onları animistlere, mentatlara ya da meteorologlara satabiliriz. Titreyen elini boynuna götürerek çabucak nabzını kontrol etti. Ve ardından elini arkasına sakladı. Fakat her zaman olduğu gibi dokunulmazlar en yüksek fiyatı verecektir. Mışk! Onlardan nefret ediyorum. Ama hiçbiri buraya ayak basmadığı sürece... Onları arayıp bir satış toplantısı ayarlarım. Ama onu satmayacağım. Kız yine en o işaret etti. Ardından iki parmağıyla havada bir U harfi çizdi. En onun dudakları abartılı, garip bir gülümsemeyle kıvrıldı. Bu iyi Frankie. Bu çok iyi. İyi olduğunu biliyorum ama geri kalanı umurumda değil. Yalnızca bir şartım var. Onları satın alacak her kimse eğer onlara kötü bir şey yapacak olursa ben de izlemek isterim. Uzun, rüyasız bir boşluğun ardından bir sandalyeye bağlı vaziyette uyandım. Tek sıra halinde aramıza boşluklar olacak şekilde dizilmiştik. Ayaklarımız sandalyenin bacaklarına bağlıydı. Ellerimiz ise arkamızdan bağlanmıştı. Emma, Browin, Nur ve hatta Milard bile aynı durumdaydı. Halatlar boş gibi görünen bir sandalyenin üzerinde havada süzülüyordu. En of dışında hepimiz oradaydık. O görünür de yoktu. Eski bir tiyatro sahnesinde neğme neğme olmuş sarı renkli bir perdenin arkasındaydık. Boynumu uzatınca... Arkamızdaki halatlarla kasnakları ve yukarıdaki iskeleye sabitlenmiş ışıkları görebiliyordum. Ağzlarımızı tıkamamışlardı. Ama yine de konuşamıyordum. Hatta ağzımı açılması için ikna bile edemiyordum. Derken perdenin diğer yanından gelen sesler duydum. Bizim hakkımızda konuşuyor gibiydiler. Mülküme izinsiz girdiler. Beni soymaya kalkıştılar. Konuşan o Frank denen psikozlu kızdı. Onları asmaya bile hakkım var ama bunun yerine merhamet göstermeyi tercih ediyorum ve hepinize bir iyilik yapıyorum. Bu çok komik çünkü genellikle bizi soymaya çalışan sensindir dedi hırıltılı bir erkek sesi. Senden satın aldığım son numune yalnızca iki gün sonra ceset tozuna döndü. Bakımlarını doğru düzgün yapmaman benim hatam değil dedi Frankie. Satıcı kullanıcı hatalarından sorumlu tutulamaz. Bu aşırı yapmacık sesi tanıdım. Konuşan kaka denen öğretmendi. Resmen döküntü satmışsın. Bana ücretsiz bir tane borçlusun. Seslere bakılırsa bir kavga patlak verecek gibiydi. Ama sonra bir kadın kesin şunu tarafsız bölgede huzuru bozmak yok diye bağırdı. Derken ortalık yatıştı. Hırıltılı ses çoktan zamanımın büyük kısmını çaldın Frankie. Şu köpek ve dili gösterin başlasın artık. Peki. Kaka. Tiz bir gıcırtının ve bir toz bulutunun yükselmesiyle perde yukarı çıkmaya başladı. Perdenin öteki yanında çürümekte olan boş bir tiyatro salonu vardı. Koltuklar yırtık pırtıktı. Balkon tehlikeli bir açıyla bel vermişti. Ve sanki yıkılmasına ramak kalmış gibi görünüyordu. Sahnede altı kişi vardı. Bakışları doğrudan üzerimize kilitlenmişti. Ama görünüşe bakılırsa birbirlerini de en az bizi izledikleri kadar yakından izliyorlardı. Her biri grubun geri kalanıyla arasında belli bir mesafe koymaya özen göstermiş gibiydi. Frankie ve Kaka bize en yakın duranlardı. Frankie sirk çığırtkanları gibi kuyruklu bir ceket giymiş, eline de bir baston almıştı. Şu anda buna hala inanamıyor olsam da o esnada diğerlerinin kim olduğunu bilmeme imkanı yoktu. Muhtemelen böylesi daha iyi olmuştu. Zira kötü şöhretlerinden haberdar olsaydım korkudan doğru düzgün düşünemeyecek hale gelebilirdim. Frankie New York'taki tuhaf çetelerinin en kötü şöhretlilerine haber salmıştı. Ve bunlardan üçünün lideri arzaya dametmişti. etmişti. Ön sıranın ortasında saçları doruk noktasına ulaşmış bir dalgaya benzeyen genç bir adam oturuyordu. Gömleği tertemizdi. Ayakkabılarına kırmızı çamur bulaşmıştı ve yüzünde ince, tehditkar bir gülümseme vardı. Adamın adı Wreck Donovan'dı. İki yanında iki dal kavuğu dikiliyordu. Bunlardan biri etrafında olup biteni aldırış etmeden gazetesini okumakta olan bir kızdı. Diğeri ise şaşkınlıktan az bir karış açık kalmış haliyle okuma yazma bildiğinden bile emin olmadığın bir oğlandı. Wreck bana bakarken... Diğer yandan da başka biriyle tartışıyordu. Laf yetiştirdiği kişi bembeyaz elbisesinin beline devasa, ipek bir fiyonk bağlamış yaşça küçük bir kızdı. Kuaför elinden çıkmışa benzeyen saçları karmaşık, muntazam bukleler halinde sırtına dökülüyordu. Sıratı süt beyazı ve pürüzsüzdü. Ama aynı zamanda buz gibiydi. Vüreğin aksine dudakları kenarlarından aşağı kıvrılmıştı. Ve sanki kız bir şey çiğniyor ya sessizce kendi kendine konuşuyor gibi durmaksızın kıpırdıyorlardı. Kızla ilgili en garip şey başının ve omuzlarının etrafında süzülen, hiç dağılmadan girdap misali yavaşça dönüp duran siyah dumandı. Duman huni şeklinde daralarak bir an için kızın sağ kulağından çıkıyormuş gibi göründü. Kızın adı Encelika'ydı ve orada tek başınaydı. Vurek fotoğrafının çekilmesinden nefret ederdi. Ama günün birinde o esnada karşımda oturduğu şekilde poz verdiği biraz bulanık bir fotoğrafına rastlayacaktım. Öte yandan Angelica kameralara bayılırdı. Ve bilhassa bir fotoğrafı bir yanda toplanmış kara bulutuyla salıncakta sallandığı pozu Amerika'da tuhaflar arasında ünlü olacak bazıları fotoğrafını gururla çerçeveletip duvarlarına asarken bazıları da aynı fotoğrafı atış talimi yapmak ya da aranıyor posterlerine koymak için kullanacaktı. Vürek ve Angelika dokunulmazların henüz gelmemiş olan temsilcisi hakkında tartışıyordu. Ve Frank'i onsuz başlamayı reddediyordu. O kıllı suratını burada görebileceğimizi hiç sanmıyorum dedi Vürek. Aslına bakarsanız şehrin herhangi bir yerinde de öyle. Hafif bir İrlanda aksanıyla çınlayan ahengli bir sesi vardı. Umarım gelir dedi. Ağzı bir karış açık vaziyetteki dal kavuğu. Elini kolunu bağlayıp, ona ödül parası karşılığını teslim edeceğim. Ha, bunu izlemek için üzerine para bile veririm dedi dencelika Öyle ya da böyle hiçbiriniz o ödül parasını alamayacaksınız. Dogface ve kalanı sizden korkmuyor. Leova tetikçilerinden evet ama sizden asla. Konuşması inişli çıkışlı bir iç çekişe benziyordu. Cümleye cıvıl cıvıl tiz bir sesle başlıyor ama sözcükler kanat çırparak yere konuyordu. Wreck köstekli saatine baktı. Üst üste attığı bacaklarını çözdü ve ayağa kalktı. Bir dakika daha Frankie. Sonra adamlarımı alıp buradan uzarım. Kaka, oturt şunu diye bağırdı Frankie. Lütfen oturun Donovan dedi öğretmen. Bir çocuğun kendisine kaba lakaplar takmasına izin veren birinden asla emir almam dedi Wreck. Benimle böyle konuştuğuna pişman olacaksın dedi Frankie. Günün birinde benden merhamet dileneceksin. Tartışmaları alevlenemeden tiyatronun arkasından güm diye bir çarpma sesi geldi. Çift kanatlı kapı savrularak ardına kadar açıldı ve ufak tefek biri telaşlı adımlarla içeri girdi. İşte geldi dedi Frankie. Size geleceğini söylemiştim. Adam bir yandan yüzünü gizleyen şapkasını ve dik yakalı pardesüsünü çıkarırken diğer yandan da uzun adımlarla koridora aşınladı. Geç kaldığım için üzgünüm dedi yüksek sesli, keskin bir New York aksanıyla. Trafik tam bir kabustu. Basamakları koşar adım çıkıp sahne ışıklarının altında durdu. Suratının, göz yuvarları ve dudakları dışında kalan her santimetre karesinin uzun ve gül kıllarla kaplı olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Bu New York'un en korkulan tuhaf çetesinin yani Edric sokağa dokunulmazlarının lideri Dogface'ti. Doc Face diye barırdı Rick. Geçen hafta bizden yediğin dayaktan sonra buraya gelecek cesareti toplayabileceğini hiç sanmazdım. O gün olanları öyle mi diyorsun? diye yanıtladı Doc Face ki parmağını yalayıp gözlerine düşen bir tutam kılı geriye doğru tarayarak. Hani nerse ben seninkilerden üçünün benimkilerden ise yalnızca ikisinin şifacıya taşındığını hatırlıyorum. Bence sen sayı saymayı unutmuşsun dedi Rick. ''Bölgemden uzak dur, yoksa bu defa gideceğin yer şifacı değil, ölüler olur.'' ''Bak bak bak'' dedi kıllı olan, diğerleriyle alay dercesine. ''Bölgemden uzak dur demek, sanırım birilerinin bezinin değiştirilmesi gerekiyor.'' Tekrar sandalyesine oturmuş olan ömrek oturduğu yerden fırladı ama dal kavuklardan biri onu tuttu. Dokfes gözünü bile kırpmadan ve kendi kendine kıkırdayarak... Rick'in kavga çıkmasın diye birilerinin araya girip onu tutması gerekiyormuş gibi davranmasını izledi. Yerinde olsam bunu denemezdim dedi Dogface. Dışarıda kulaklarını kapıya vermiş vaziyette bekleyen üç adamım var. Ve eğer havladığımı duyarlarsa artık ölü bir adamsın demektir. Bu kadar horozlanmak yeterdi dencilika. Yüzünde uysal bir ifade olsa da duman yoğunlaşmış daha hızlı dönmeye başlamıştı. Evet. ''Lütfen artık başlayabilir miyiz?'' dedi öğretmen. Herkes yerlerine oturdu. Her ne kadar klan liderleri arasındaki gerilim elle tutulur, gözle görülür olsa da dikkatleri ağır ağır bana ve arkadaşlarıma yöneldi. ''Bugün bizim için nelerin var Frankie?'' dedi Dogface. ''Yine taşta da bulduğun hödükler mi?'' ''Ucuz numaraları olan daha fazla tuhafa ihtiyacım yok.'' dedi Brick. ''Bu defa özgün bir yetenek istiyorum.'' Evet dedi Doc Face. Şu haliyle bile çetesini yeterince beş para etmez geri zekalı var. Vrekk ona pis bir bakış attı. Hayır hayır, bunlar kaliteli mallar dedi Frankie. Ve epey pahalıya gidecekler. Göreceğiz dedi Angelika. Umurumda olan tek şey soygun yapıp yapamayacaklar dedi Vrekk. Kas gücüne ihtiyacım var. Gözcülük edecek birlerine ihtiyacım var. Benim bu kelemona ihtiyacım var dedi Dogface. Son zamanlarda çete üyelerim sıradan insanlar tarafından fark edilir oldu. Ve birkaç defa kılpayı kurtulduk. Sen de birkaç kılından kurtulmayı denesem fena olmaz dedi Wreck gülerek. Şuradaki görünmez dedi Frankie. Kendi etrafına dönüp bastonuyla dürttüğü Millard ciyakladı. Hala konuşamıyorduk. Hmm dedi Vrek parmak uçlarını birbirine vurarak. Bu ilgimi çekebilir. Senin çeten için yeterince çirkin değiller dedi Dogface. Onları bana bıraksan daha iyi olur. Meteorologlara hiç olmadığı kadar ihtiyacım var dedi Encelika iç geçirerek. Rüzgar bükücülere, bulut ekicilere, hünerli tiplere. Pekala konuşun dedi Frankie. bastonunu bize doğru sallayarak. Onlara neler yapabildiğinizi anlatın. Çenemin gevşediğini... Ve neredeyse tamamen hissizleşmiş olan dilimin uyuşukluk geçtikçe karıncalandığını hissettim. Başlangıçta konuşmak güç oldu. Brovin de konuşmaya çabaladı. Ama sesi sanki sessiz harfleri nasıl telaffuz edeceğini unutmuş gibi çıktı. Face ellerini havaya kaldırdı. Ne bunlar? Aptal mı? Elbette öyleler. Yoksa Frank onları yakalayabilir miydi sanıyorsun? Dedi Wreck. Bir daha beni arama dedi Angelica. Ve sandalyesinden kalktı. Yalnızca çeneleri uyuşuk diye dil döktü Franky. Gitmeyin derken bastonuyla Brovin'e vurmaya başladı. Ve doğru düzgün konuş diye bağırdı. Bunu görmek beni öylesine öfkelendirdi ki kafamın içinde bir şeyleri silkinerek serbest kalmasıyla tekrar sesime kavuştum. Ve kes şunu diye bağırdım. Franky bir hışımla bana döndü ve bastonuyla üzerime hücum etti. Fakat bana ulaşmak için önce Emma'ya geçmesi gerekiyordu. Ve Emma hiç kimseye fark ettirmeden bileklerindeki bağları yakıp onlardan kurtulmayı becermişti. Her ne kadar ayakları hala sandalyeye bağlı olsa da vücudunun üst kısmıyla Frankie'nin üzerine atıldı ve kızı yere sermeye başardı. Emma kollarından birini kızın boğazına dolayıp alevli elini yüzüne yaklaştırarak Frankie'yi etkisiz hale getirdi. Dur dur dur! diye bağırdı Frank'i kıvranarak, Fakat Emma'nın üzerindeki telekinetik etkisini yitirmiş gibiydi. Ve var gücüyle çabalıyor olsa da dizginleri bir türlü tekrar eline alamıyorduk. Burak gidelim, yoksa yüzünü eritirim'' diye bağırdı Emma. ''Dediğimde ciddiyim, bunu gerçekten yaparım.'' ''Ah lütfen yap'' dedi Encelika. ''O tam bir baş belası.'' Diğerleri güldü. Gidişatın aniden tersine dönmesi, onları şaşırtmış, ama öfkelendirmemişti. ''Neden orada öylece duruyorsunuz?'' diye bağırdı Frankie. ''Öldürün şunları.'' Dogface ayak bileklerini kavuşturdu ve parmaklarını kafasının arkasında kenetledi. ''Bilmiyorum Frankie, işler daha yeni enteresanlaşıyor.'' ''Katılıyorum.'' dedi Angelica. ''İlk defa bugün yataktan çıktığıma memnunum.'' Emma sinirlenmiş gibi görünüyordu. ''Ölecek olması hiçbirinizin umurunda değil mi?'' Benim umurumda, dedi öğretmen yarım ağızla. Bana bunu yapamazsın, diye bağırdı Frankie. Sen benimsin, seni ben yakaladım. Dilim gibi artık kollarıma ve bacaklarıma da hükmedebilmeye başlıyordum. Kızın büyüsü bozulmuştu. Arkadaşlarıma baktım ve onların da kollarıyla bacaklarına oynatmaya başladıklarını gördüm. Bence onları aramızda eşit bölüşelim, dedi Rick. Ve kemerinden geniş namlulu bir silah çıkarıp diğerlerine doğrulttu. İkinize birer tane, bana iki tane. Benim daha iyi bir fikrim var dedi Dogface. Dört ayağının üzerine çöküp gattarca hırladı. Hepsi benim olsun. Ümidini kessen iyi olur diye uyardı Angelico onu. Bulutu bembeyaz bir şimşekle aydınlandı. Ardından gümbür dedi. Duman olduğunu sandığım şey... Aslında bir fırtına bulutuydu. Ve sen de sakın o ateşi bizim üzerimizde kullanmaya kalkışma, dedi Emma'ya. Kimse bizi alıp götüremez dedim. Kimse bizi satın alamaz. Nimbri'in konseyini neler yaptığınızı öğrendiğinde başınıza çok ama çok büyük bir bela açılacak, dedi Milard. Bu sözleri birkaç kışın havaya kalkmasına neden oldu. Vürek biraz daha saygılı bir ses tonuyla öne çıktı ve... ''Bizi yanlış anladınız. Biz insanları satın almayız. O tür alım-satımlar uzun yıllardır kanunlara aykırı. Fakat arada sırada işlediği suçlardan hüküm giyen tuhafları kefaletle serbest bıraktırmak için açık artırmaya girişiriz. Tabii eğer bahsi geçen tuhaflardan hoşlanmışsak.'' dedi. ''Ne gibi suçlar?'' diye sordu Milard. ''Suçlu olan sizlersiniz.'' Frank'in arazisine izinsiz girmek gibi dedi Dogface ve konuşamayacağı kadar korkmuş vaziyetteki Frankie hararetle başını sağlayarak onayladı. Bizi tuzağa düşürü dedi Brovin. Yemeğimize ilaç kattı. Ignorantia legis neminem exsucat dedi öğretmen. Kanunu bilinemek mazeret değildir. Kefaletinize ödeyeceğiz diye devam ettirek. Hapisten kurtulacaksınız. Sonra üç ay boyunca bizim için çalışarak bize olan borcunuzu ödeyeceksiniz. Bu sürenin ardından şimdiye dek pek çok kişi bizimle kalmaya karar verdi. Tabii hala hayatta olanlar dedi Doc Festin zinsici sırıtarak. Kabul törenlerimiz kalbi zayıf olanlara göre değildir. Siz bayan çok yeteneklisiniz dedi Angelika ve Emma'ya doğru temkinli bir adım atıp başını hafifçe eğerek onu selamladı. Bana kalırsa klanımda kendinizi evinizde gibi hissedersiniz. Biz de sizin gibi doğanın güçlerine hükmedenlerdeniz. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım dedi Emma. Ben ve arkadaşlarım sizinle hiçbir yere gelecek değiliz. Bence geleceksiniz dedi Dogface. Brovin'i bağlayan halatlar koparken yüksek sesli bir şaklama duyuldu. Ve ardından Brovin sandalyesinden kalktı. Sakın kımıldama diye bağırdı Wreck. Yoksa ateş ederim. Sen ateş edersen ben de seni cayır cayır yakarım dedi Emma. Adamın dediğini yapın diye mızıldandı Frankie. Wreck tereddüt etti. Ama sonra silahını biraz indirdi. Aralarında geçen sert konuşmalara rağmen Frank'in ölmesini gerçekten istemiyor gibiydiler. Ya da asıl istemedikleri bizi öldürmekti. Brovin, Nur'un oturduğu sandalyenin yanına gidip onu bağlayan halatları kopardı. Teşekkürler dedi Nur ayağa kalkıp bileklerini avuçtururken. Sonra eliyle havayı avuçladı ve kör edici bir spot ışığını söküp aldı. İskeleye sabitlenmiş olan spotlar hala yanıyor olsa da ışık konisi artık kafamızın epey üzerinde bitiyordu. İşte böylesi daha iyi. Topladığı avuç dolusu ışığı ellerini önünde birleştirerek sıkıştırdı. Ve ardından ağzına attı. Sanki ağzında parıldayan bir sakızmış gibi yanağa şişti. ''Meryem ana aşkına'' diye mırıldan da vürek fısıldarcasına. ''Siz de kimsiniz?'' dedi Dogface. Brovin o esnada milerdi bağlarından kurtarmıştı. Ve artık sıra bana geldiğinden bana doğru seyirtiyordu. ''Buralardan olamazlar'' dedi Angelika. Eğer buralardan olsalardı böyle tuhaf yeteneklerle atların duymayan kalmazdı. Hortlakları hatırlıyor musunuz? diye sordu Milart. Şaka yapıyor olmalısın dedi Wreck. Bizim sayemizde kimi şu anda hapiste kimi ise çoktan öldü. Daha ziyade onun sayesinde dedi Brovin. Bileklerimdeki halatı kopardıktan sonra elimi sanki yarışta birinci gelmişim gibi havaya kaldırdı. Bizler Bayan Pregri'nin vesayeti altındaki çocuklarız ve neler yaptığınızı öğrendiğinde o ve diğer Yimbri'nler cehennem olup öyle bir üzerinize yağacaklar ki size neyin çarptığını bile anlamayacaksınız. Bu şimdiye dek duyduğum en saçma sapan şey dedi Wreck. O halde ortama ayak uydurmakta hiç zorluk çekmeyeceklerdi dedi Dogface. Odadaki dinamikler değişmişti. Kıskançlıkla karışık olsa da saygılarını kazanmıştık. Ve güç dengesi eşitlenmişti. Fakat klan liderleri hala bizden ve birbirinden sakınıyorlardı. Haliyle hiçbiri gardını indirmemişti. Ürek silahını hala bize doğrultmuş vaziyetteydi. Emma alevli elini Frank'in suratını dibinden ayırmıyordu. Dogface saldırıya geçmeye hazır vaziyette dört ayak üzerindeydi. Ve Angelika'nın bulutunda usulca da olsa fırtınalar kopuyor, yağmur damlaları kafasıyla omuzlarını ıslatıyordu. Ucu yanmakta olan bir dinamit lokumunun etrafına dans ediyor gibiydik. Size bir soru soracağım ve doğru cevap vermeniz hayrınıza olur dedi Rick. Sizin gibi insanlar iyi bir nedenleri olmadan buralara uğramazlar. Burada ne işiniz var? Sanırım onlarla dengimiz gibi konuşabileceğimiz kanısına kapılmıştım ama şimdi o günleri düşündüğümde neden öyle söylediğimi hala çözebilmiş değilim. Kendimle gurur duyuyordum. Ve tedbirsizdim. Haliyle doğruyu ağzımdan kaçırıverdim. Ona yardım etmeye geldik dedim. Başımda nuru işaret ederek. O tehlike altında olan yeni bir tuhaf. Ve onu beraberimizde eve götürüyoruz. Klan liderleri söylediklerimi azma derken ortama gergin bir sessizlik çöktü. Ardından birbirlerine baktılar. Onun yeni olduğunu mu söylüyorsun? Dedi Dogface. Yani henüz temas kurulmamış olanlardan mı? Bunun üzerine arka ayakları üzerine doğruldu ve ses tonu hırıltıdan normale döndü. Evet öyle dedi Emma. Mesele nedir? Angelika başını iki yana sallarken yağmur suları çenesinden damlıyordu. Bu kötü. Lanet olsun dedi Wreck. Havaya bir yumruk sağladı. Lanet olsun. Şu ateşli olan çetemde görmeyi gerçekten çok istemiştim. Siz neyden bahsediyorsunuz diye sordu Brovin. Evet burada neler dönüyor diye atıldı Nur. Frank'i gülmeye başladı. <gülüyor> Başınız büyük belada. Sen kes sesini dedi Emma. Henüz temas kurulmamış bir tuhafı kaçırmak ciddi bir suçtur dedi öğretmen. Hem de çok ciddi bir suç. Kimsenin beni kaçırdığı yok dedi Nur. Siz yabancısınız dedi Vurek. Ve temas kurulmamış bir tuhafı bir bölgeden diğerine naklediyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Ciğerlerindeki havayı uzun uzadıya boşalttı ve ayağını yere vurdu. Bundan nefret ediyorum. Dogfess ayağa kalkıp ellerindeki tozu siltti. Sizi teslim etmemiz gerek dedi. Yoksa suça yardım ve yataklık etmekten suçlu durumuna düşeriz. Buna mecbur muyuz diye sordu Angelika. Gittikçe onlardan daha fazla hoşlanıyorum. Şaka yapıyor olmalısın. Dogface gergin bir şekilde volta atmaya koyuldu. Bu durumu bildirmezsek ve Leo bunu öğrenirse neler olur biliyor musunuz? Hayatlarımızın beş paralık değeri kalmaz. Hatta o kadar bile etmeyiz. Hiç kimseden, hiçbir adamdan, hiçbir şeyden korkmadığını sanıyordum dedi Angelica. Dogface bir hışınla ona doğru döndü ve ancak bir aptal Leo'dan korkmaz diye bağırdı. Wreck arkasını döndü ve tekrar bizden yana döndüğünde elinde küçük bir cep telefonuna benzer bir şey vardı. Bunu yapmaktan nefret ediyorum. Gerçekten öyle. Sizinle iş birliği yapmaya can atıyordum. Fakat korkarım başka seçeneğim yok. Telefonun birkaç düğmesine bastı. Bir an sonra sirenler çalmaya başladı. Ses aynı anda her yerden geliyor gibiydi. Duvarlardan, tavandan, havadan. Arkadaşlarımla önce birbirimize, sonra da silahlarını indirmiş olan ve artık bize yönelik tehditkar hamlelerde bulunmayan Amerikalılara baktık. Yalnızca hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyorlardı. Emma Frankie'yi bırakınca kız yere devrildi. Arkadaşımız nerede? diye bağırdı Emma kıza. E no, ne yaptın? Frankie koşarak Amerikalılara doğru kaçtı. O artık koleksiyonumun bir parçası. Ürekin dizlerinin arasından bize baktı. Onu geri alamayacaksınız. Bunun üzerine orada öylece durmamız için hiçbir sebep kalmadı. Zaten bizi orada kalmaya zorlayan da yoktu. Sirenler bangır bangır çalıyordu. Etrafımızı şöyle bir kolaçan ettik. Sanırım gitsek iyi olacak dedim. Bunu bana ikinci kez söylemene gerek yok dedim Emma. Emma ve Nurla birlikte Bravineye yardım ettik. Bravine neredeyse eski haline dönmüştü. Fakat yine de biraz başı dönüyordu. Merdivenleri uçucasına inip elimizden geldiğince hızlanarak ki pek hızlı olduğumuz söylenemezdi, koridorun yukarısındaki arka çıkışa doğru koşturduk. Bu esnada Amerikalılar da dal kavukları da bize durdurmak için en ufak bir teşebbüste bulunmadılar. Kapıları savurarak açtık ve kendimizi renkleri yavaş yavaş solmakta olan güne attık. 1920'li yıllara ait takım elbiseler içindeki yarım düzüne kadar adam ellerinde antika makineli tüfeklerle üzerimize doğru koşuyordu. Tüfeklerini bize doğrulttular ve durmamız için bağırdılar. Yağmur gibi yağan kurşunlar arkamızdaki betondan sekti. Adamlardan biri bacaklarıma bir tekme savurarak beni yere devirdi. Bir anda kendimi yüzük koyun yere serilmiş vaziyette buldum. Adam ayakkabısının burnuyla ensene bastırıyordu. Sert bir emir verildi. Paketleyin şunları. Kafama bir başlık geçirildi ve her şey karardı.